Elhamdülillah ve salatu ve selamu Ala Resulillah Şimdi bir arkadaş e, Yine soruyor e, İblis Meleklerden mi? Yani bu şüphe e, Aklına gelmiş Yani okuyor başka yerlerden Ya bazı kitablarda maalesef Bunu alimler e, Taassub döneminde Cahalet döneminde tartışmışlar yani iblis meleklerdendir çünkü Bakara suresi ayet 34. E, ayette Allah Subhana wa Taala diyor: "Viz kulna melaiketi malaiketu viz kulna lill-malaiket esjudo l-Adam fasjedu illa iblis. Aba ustakbara ve kan min al-kafirin." Allah Subhana wa Taala diyor dedik ki meleklere Adem'e sucde edin Hepsi etti illa iblis İblis etmedi istisna Ebe iba etti Eba yani o, yapmam dedi. Ne için yapmam Vestekbara istikbardan dolayı İstikbar etti Kibirlendi Ondan dolayı Çafirlerden oldu Hangi çafirlerden muabbet Allah'ın lanetine uğrayanlardan oldu Bu ayetten ne çıkıyor açık çıkıyor ki Allah e, iblis bir melein adıdır Hepsi melekleri yaptı sadece iblis olan melek yapmadı bunu zahiran bu anlıyorlar İşte bu bu mesele e, nedir cehaletten kaynaklanır ehli sünnetin ehli sünnetin ehli sünnetin şeyini bilmiyorlar. E, ana çizgisinden çıkanlardan kayır Çünkü ehli sünnet, ehl ehli Sünnet ana çizgisiyle bir meseleyi alırken bütün ayetleri alır, bütün hadisleri alır, bütün delilleri alır ondan sonra bir hüküm çıkartır. Yani ehl Sünnet istir desin, iblis bu meselede karar versin. İblis melekten mi yoksa e, başka bir şeydir. Bu deliller toplanılır, Hepsi ayetler toplanır, bunun altından hüküm çıkartır bir ayetten hüküm çıkartmak ehli dalaletin neydir? Yoludur. İşte bun, bu, bu ayetten de iblis melektendir diyenler nedir? Ehli dalalettiler. Çünkü kıyas nedir? Fasittir burada. Sonra ne diyor? Ee, Ene خَيْرٌ minhu. Bak, burada iblis ne diyor? Ben ondan hayırlıyım. Sat surasında iblis ne diyor? allah Teala'den. E, Konuşurçan diyor ene khayrun minhu halaqteni min narin ve halaqtuhu ve halaqtahu min dinin Beni ataştan yarattın onu çamurdan yarattı. Bundan dolayı ne oldu? Şey yaptı e, Lanet oğradı. Ama biz biliyoruz el Sünnet akidesinde meleç itiraz etmez. Melekin yapısı Allah subhanahu teala öyle yapmış ki Sadece ibadet etmek zorundadır. Başka bir şey melek yapamaz. Melek isyan etmeye kalksa da kalkamaz. Çünkü o öyle yaratılmış sadece ibadet etsin. Bundan dolayı kim dese iblis melektendir, dalalet ehlidir. Neden? Dalalat ehlin matodunu uygulamıştır. Hak'tan uzak durmuştur. Bu ayetten dolayı haktan uzak durmuştur. Başka Allah subhanehu teala diğer ayette Kehif surası 50'de ne diyor? وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اُسْشُدُوا لِآدَمَا Meleklere dedik Adem'e sücde yapın. فَسَجَدُوا Hepsi sücde yaptı. İlla iblis. İblis yapmadı. Ne diyor Allah teala sonradan? كَانَ مِنَ الْجِنِّ İblis sadece cinnen olan iblis sücde yapmadı. فَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ فَسُقْ Çıktı Allah'ın emrinden oldu? Çıktı Allah'ın emrine. Allah'ın emrinden çıkan ne olur? Allah'ın düşmanı olur. Ondan dolayı bizim de düşmanımız olur. Kim Allah'ı Rab olarak kabul ederse iblis onun düşmanıdır. Sonra Allah Teala diyor Babanız ve babanızın izinde giden, Adem'in izinde giden bütün salih insanlar iblisi düşman etti. Ayetin ne diyor devamında? اَفَتَتَّخِذُونَهُ <gülüyor> ve iblisi ve onun zürriyesini evliya emmin duni benim haricimde onları veli edinirsiniz ve lakum lekum adu onlar da sizin apaçık adınızdır düşmanınızdır bisalil zalimina bedala zalimler için ne var çok kötü yol var bedel nedir Allah'ı Allah'ın yerine iblisi tutmaktır onun da bedeli iblisin yanında cehennemde olmaktır ondan dolayı iblis kesinlikle cinlendir bunu biliyoruz çünkü Allah melekleri nürden yaratmış cinleri ataştan yaratmıştır e, cinler e, seçim hakları var meleklerin seçim hakları yoktur melekler ibadet ederler cinler ne yaparlar e, ins gibidir salihleri var talihleri var salihleri var asileri var aynı zamanda mükelleftiler Aynı zamanda iblis, mükelle, melekler mükelleftiler insana yardım etmekler. Rahmet melekleri. Bizim dostumuzdılar, bizi sevenler. Çünkü içimiz de melekler ve salih insanlar nedir? Allah'u u Teala'nın kullarıdır. Ee, Allah-u Teala'nın kulluğunu e, reddeden itaatini iblistir ve onun zürriyetidir. Bu da ibliste ilan etmiş savaşını. E araf suresi 16 17'nci de gibi kale fe bima agvayteni. İblis diyor ya Rabbi benim ben bu aklimden igva oldum. Tabi her şey Allah'ın elinde olduğu için bima aghwaytani diyor. Bu aklımdan yoldan çıktım. Bu ondan dolayı ebedi ol, ebedi ateşte kaldım cehennemde. Adam adamın yüzünden Ondan dolayı diyor ki ya Rabbi laq'udanna onların yollarında otururum laq'udanna lehum siratake'l mustakim sirat-ı mustakim senin yol gösterdiğin üzerinde duracağım oturacağım orada nöbet tutacağım bütün adam oğullarını nöbet tutacağım yoldan çıkartmak için sirat-ı mustakim çünkü ayağını koydun üzerine Allah'ın izniyle Resulullah'ın istediği gibi onun şartlarında sırat mustakimiye haledin kendini ziyet hızıyla cennetin kapısında bulursun. Eğer saha sola kaymağı olsan, cennetin kapısında buldun kurtardın. Birden bakarsın gözün kan teredesin, bekliyorsun, halallaştın bekliyorsun, cennetin kapısı açılsın. Kapı da ilk önce Resulullah açılır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ümmeti girer. Ondan sonra sayır ümmetler girer. Sonra ayette ne diyor sonunda? "Thumma <gülüyor> لَا ben onları sırat-ı müstakimin önünde otururken da planına çoğuluyor bilir. Onların gelirim her taraflarından. Min beyni eğdiyim, önlerinden, min helfiyim, arkadan. Ve min eymanihim, yeminlerinden, sağdan. Ve an şemailihim, sollarından, dört bir taraflarını sararım. Ve la tecedu ektheruhum şakirin. Onların da birçokunu ben yoldan çıkartırım senin bu haline verdiğin nimetlere şükretmezler onlardan olmazlar doğru diyor İblis Allahu Teala insanlığın adam oğlunun yüzde 99'u cehennemdedir yüzde biri cennettedir ne demek bu yani Allah'ın yolunu tutan az olur şeytana uyan çok olur ondan dolayı İblis'ten meleklerin bu farkı var olmaz iblis melekten olsun apa çok ayetten onun için Kur'an'ın bir kısmından bir bir ayetten ahkam çıkartanlar dalalet ehli olurlar. İlk dalalet ehli hariciler dediler. Biz böyle anlıyoruz dediler. Sahabe diyor böyle değil diyorlar biz böyle anlıyoruz sizden daha iyi biz Arapça biliriz siz de Arapça bilirsiniz. Evet ondan dolayı Allah Teala'nın der ki: "Khalic minha." Çık dışarı dedi ey şeytan İblis. "Mezmumun" Medhuren. zem olunmuşsun dehr olunmuşsun, kahrolunmuşsun hiç olmuşsun Allah'ın lanetine uğramışsın sen değil sadece o ayette dedi Araf surasında 18'inde devamı ne diyor ayetin limen sen ve sene uyanlar La emle enne cehenneme minkum ecma'in Söz olsun sizi ve cehennemini, cehennemi sizinle dolduracağım. Ondan dolayı iblis e, nedir? cinlendir Ama iblis burada bir soru kalıyor. Diyor ki iblis cinnen ise ne arıyor melekler yanında? Allah meleklere hitap etti. Burada iblis e, bazı rivayetlere göre salih bir cinidir. Cinlerin kendi Allah'ın yoluna davetçisidir büyük ibadetçidir Allah'a ibadet ederdir öyle ibadet ediyor ediyordu ki, öyle salih cinidir Allah'ın salih bir kuludur, melekler seviyesine çıktı meleklerin yanına geliyordu salih olduğu için ama bu nasıldır biz akıl edemeyiz çünkü bilmiyoruz ondan dolayı emir geldiğinde meleklere cin de oradayken uyması lazım çünkü emir üstten geldi her kişi gelecek Orada mevcut olanlara bütün emir ne olacak? işleyecektir. O emir de nedir? Sücde emridir. Madem dedi Allah-u Teala sücde yapın, yaptılar. Orada her çeşi şey yapması lazım. Lugadde de bu geçerlidir. Lugadde de bu geçerlidir. Geçerliliği nedir? Geçerliliği, innehu Allah'ın emri geldiyse cenel, orada her çeşe şümleder yani hitap geldiyse ya eyühenbi ey nebi kadınların ne diye başların kapasın anlamı gelir bütün mümin kadınlara deyip başını başlarını, başlarını kapatmaları lazım ondan dolayı bu emir geldikten geldiği için meleklere iblis tort olduğu için daha düşüktür kalitesi iblisin o meleklerden ama emir onu da ne yaptı şümletti ibadete bu delalet etmez ki iblis melektendir